''Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum.'' Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, Sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, Meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş, Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş, Hiç ama hiçbir hasret, senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı, dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler, senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen, ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şumarık. ''Küçük kızınım, hayır, hayır yavrunum, ben artık bir genç kızım, başkalarının yanında bana yavrum deme'' derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken, ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç esirgeme benden hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini seni abimden babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım hala büyüyemedim hem şimdi daha çok kıskanıyorum içindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur, yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini. Anne şefkatini. Seni öyle özledim ki, Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, İnan içim içimi yiyor, Ya bitmezse bu gurbet geceleri, Ya geçmezse hasret saatleri, Ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, Uzar da yollar kavuşamazsam sana, Ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni, Ama beni unutmaman için, hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya. Ben de yorganı çekmeden başıma hiç... Ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi, imkansız bir şeyi diz çöküp de yaradandan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm. Sakın, sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni. Anneciğim.